A'udhu billahi minneşşeytaniracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve salatu ve salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi ve sahbihi. Ve men sar ala nehcihi. Ve men itabahu bihsan la yevmedin. Ama bak. Kadı khilak'ın sözüyle devam ediyor. Diyor ki Kadı khilak. Ve la ba'sa en yetezavve de fil mescidi. Ve yeşheden nikaha. Mescitte diyor evlenmenin bir beysi yoktur. Nikaha şahitlik yapmanın da bir beysi yoktur. Etikafdeyken. Gök gibnuqulame wa in amerkane kelanik. Bu böyle döyür. Lienden etikaf ibadetünler tu her imutta gib. Bu ibadet, itikaf ibadeti temiz şeyleri haram kılamamıştır döyür. Falam tu her imnikahha kes tomie. Oroş gibi nikahha bir engel değildir döyür. Walienden nikahha taatun wa huduruhu qurbatun wa muttethu la tettar. تَتَطَغَلُوا وَيَتَشَاغَلُوا به عن الْاِيْتِكَافِ فَلَمْ يُقْرَهُ فِيهِ Diyor ki, nikah Allah'a itaattir. Kalbin Allah'a yakınlaşmasıdır. Allah Azze böyle hayırlı işlerde de müddeti uzatmayı sevmez diyor. O yüzden bu diyor, kerif değildir. Faslun demiş, وَلَبَأْسَ أَنْ يَتَنَظَّفَ بِاَنْوَاءِ الْتَنَظُّ فِيهِ İtikaftayken temizliğin herhangi bir çeşidiyle temizlik yapmakta bir beis yoktur. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل رأسه وهو معتكف. Peygamber itikaflıyken saçlarını taramıştı çünkü diyor. وله أن يتطيب ويربس الرقيع من İnsan kokulanır, elbiselerin güzellerinden giyer. Ve lesler ki bir müstehab tan bunda bir beis yok diyor yani. Bu bir gruba göre diyor şey değildir. Müstehab değil böyle güzel elbiseler çok fazla kokulanmak Kale Ahmet La yu'cibunu en yatatayyiba En yatatayyiba İnsanın diyor, güzelleşmesi Beni takip ettirmez diyor Ve lalike lianna itikaf Fe ibadetun tahtasun Çünkü itikaf mekana alakalı Mekana khas olan bir ibadettir Fekane terkut gibi Feeha meşru'an kel hacc Hac gibi diyor Burada diyor, temizlenmeyi Terk etmek meşgudur Biliyorsunuz hacc ederken ne yapmazlar, ihramlıyken saçlarını yağlamazlar. Gene umredeyken insan ihraman girdikten sonra ihramdan çıkana kadar saçlarını yağlamaz, kokulanmaz, tırnaklarını kesmez. E, Bunların hepsi Allah'ın karşısındaki zilleti ortaya koymaktır. Bir grup bu yüzden demişler ki, e, mümkün olduğu kadar çok fazla böyle süslenmek, güzelleşmek itikafta gerekli bir şey değildir demişler. Evet. Di annehu la yuharrimu libasa wala nikaha fa astahı as-sawma. Çünkü orucu benzeri dikdörtnik yah şeyler haram olmaz bizim sebebimize göre diyor. Fastum <gülüyor> bir bapta açmış. Bana da sen ya kulen mutakifil mescid ve sofraten. Diyor ki itikafını mescitte yana kemesin bir ves yoktur. Mescide sofra kurmasında bir ves yoktur. Yes kutu aleyhi el Ta ki yediği şeyler onun üzerine düşsün. Ke ile yürü bir tan Ta ki mescit pislenmesin. Böyle bir şeylerle. Liupar rağ Liupar rağa kâricen Ta ki ne olmasın, insan mescidin dışına çıkmasın diye böyle şeyler mescide yapması caiz değildir. Demiş ki burada da vahal yokurum. Tecdid-u t-taharatifil mescid. Mescidde abdestli tazelemek. Yani mescidin içerisinde abdest almak caiz midir? Fihi rivayetan ihdahuma. Birincisila yukra. İlk rivayete göre değildir. kerifteyindir. Leanna <gülüyor> edal <gülüyor> aliyye qale haddeten imankane yakhtimun nebiye sallallahu aleyhi sallamu qale. Ebu Aliye tabinin büyüklerindendir. Birçok kitapta ismi geçer. Ebu Aliye diyor ki, Ben de Resulullah'ın hizmetinde bulunmuş, aleyhisselam insanlarla karşılaştım dediler ki: "Amma ma hafidtu minhu ennehu kan yatawadda <gülüyor> fi'l-mescid." Peygamberden esbellediğimiz şey şudur ki peygamber mescitte abdest almıştır. Yani bunda bir vesiktir. Buhari İbn Ömer <gülüyor> أنه قال: "Kan yatawadda fi'l-mescid ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve Haram'da Kâbe'de o mescitte Kadın, erkek, herkes diyor, Resulullah döneminde mescidin içerisinde abdest alınlar. Oraya giderseniz Allah nasip etsin, size de göreceksiniz zaten. Orada zemzem çeşmeleri var, millet orada kumruğa girmiş, bülbüğünü yiyor zemzem çektiği. Zaten sünnettir, tavafı yaptıktan sonra, ihramlı olarak Kabe'ye gidip tavafı yaptıktan sonra, ikiraket makamı İbrahim'in arkasında namaz kıldıktan sonra zemzem su içmek Resulullah'ın sünnetlerindendir aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar orada yarışıyorlar yapmak için. Bazıları abdest alıyor. Tabi üzerine Türkçe, Farsça bir de Arapça yazmışlar. Abdest içindeydi ismek için diye. Çünkü insanlar abdest alıyorlar. Tabi kötü bir görüntü oluyor. Mescidi haramı pisletiyorlar. Birazdan gelecek. Yani bu gibi eğer şeyler varsa, sıkıntılar, kerahatler ortaya çıkacaksa tabi ki orada mescidi pisletmemek, temiz tutmak esasdır. Van İbn-i Sirin kâkken Ebu ve Ömer ve Hulefâ yatawatta'una min masjidih. Abu Bakr Umar ve bütün halifeler mescitte abdest almazdılar. Varu eden ki Ali bin Umar, Ubnu Abbas, Atba Taus ve bin Jurayj mekruh olduğu edilmiştir. Bu illetlerden dolayı az önce bu vakadı anlattığım şeyden dolayı. Evet, لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ yaslamu min an yabsuka fi'l Çünkü mescidi kirletmekten emin olamaz, mescidin huşusunu düzenini bozmaktan emin olamaz. Bu gibi şeyler düşünün, şimdi bir çeşit olsa, <gülüyor> gider olsa direkt mescidin içerisinde. Allah'ım dosun burada ne? Ayrı bir bölme. Duvarla falan kapatılmış, ayrı bir bölme yapılmış. Orada Müslümanlar abdest alıyorlar. Ama düşünün mescidin içerisinde burada ne olacaktır? Hem alan kesecektir, hem huşuyu bozacaktır. Akan, şırır şırır su sesi, ibadette huşuyu bırakmayacaktır. O yüzden alimler kendi görmüştür. Evet. Gene Kadıs-ı Ratmin sözünü naklediyor وَالْمُتَوَفَّةَ عَنْهَا زَمْجُهَا وَهِيَ مُوتَكِفَتْ تَخْرُجُ لِقَضَاءِ الْعِدَّتِ وَتَخْعَلُ كَمَا فَعَلَ الْنَذِي خَرَجَ الْفِتْنَةِ Diyor ki, Kadın itikaftayken, kocası ölürse, iddetini beklemek üzere diyor, kadın eve döner. Tıpkı fitne zamanı, fitneden korkan kişinin yaptığı gibi diyor. وجملته أن المرأة إذا توفيت زوجها لازمها الخروج لقضايا الدَّد. اتددنا من بيت مسني beklemesi için kadının ne yapması lazım itikaftan çıkması lazım. وبيهاذ قاضي الشافعية وقاضي الربيع والمالك وابن المUNDIR تام ديفي itikaf bunlar da demişler ki Malik ibn Munzir ve Rabiye kadın demişler itikafına devameder. حتى تفرغ منهم ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعسب في Kadın demişler, e, itikafı bittikten sonra evine gider ve o zaman iddetini bekler. itikaf الْإِتِكَافَ الْمَنْظُورَ وَاجِبُونَ Çünkü adanmış bir itikaf, itikaf vaciptir. وَلَهْ اَتِدَادُ فِي الْبَيْتِ وَاجِبُونَ Kadının evde beklemesi de vaciptir iddetini. Malik'in mezhebi budur, Rebbi'nin mezhebi budur. Burada da e, zayıf da olsa bir hılâf var, cümhur ulema kadın iddetini kocasının evinde bekler diyorlar. Yani Şahsı görüşler olmakla beraber vacip olan kadın iddetini kocasının evinde beklemesidir. فَكَتَّ عَرَدَ وَاجِبَا diyor iki vacip, vacip çakışmıştır. İki vacip çakıştığı zaman o zaman evvel olan önüne takdim edilir. Yani itikaf adamış kadın mecbur kalacak. Onu tamamlar diyor. Onu tamamladıktan sonra kocasının evine gittiği gibi iktet dönemi başlar diyor. وَلَنَا Bize bizim mezhebimiz ise diyor. اَنَّا الْاِعْتِدَى لَف۪ي بَيْتِزَوْ جِهَا وَاَجِبِ Kadının, kocasının evinde iktet beklemesi bize göre de vaciptir diyor. Mali'nin dediği gibi. Rabinin dediği gibi. فَلَجْمَعَا الْخُرُوجُ اِلَيْهِ Kadına düşen çıkmaktır. كَالْجُمْعَةِ فِي حَبِّ رَجُلُ Mesela, erkek üzerine cuma vacipse, itikafa kaldığı mescitte cuma kılınıyorsa erkek ne yapar? Çıkar mescitten, gider cumaya, geri döner. Öyle değil mi? Diyor ki tıpkı bunun gibi kadın da ne yapması gerekir? Şeyden çıkması gerekir diyor itikaftan. Gene fasbun demiş, وَلَيْسَ لِزَّوْجَةِ اَنْ تَعْتَكِ illa بِيَنْ زَوْجِرًا Kadın, kocasının izni olmadan itikaf yapamaz diyor. وَلَا يَلِمَمْلُوكَ اَنْ يَعْتَكِ illa بِيَنْ سَيِّبِ Hiçbir köle de efendisinin izni olmadan gene itikafa ne yapamaz, kalamaz. Ee, bu baptan sonra da gene şeriatın sözünü naklediyor. Diyor ki Selafî. Ve idha hadatun mer'atu min el mescid ve darabat Kadın diyor hayız olduğu zaman mescitten çıkar, temizliği için evine gider. Anna khurûcuha min el mescid fela sadat fihi. Kadın diyor mescitten hayız olduğu zaman çıkmasının gerektiğinde vacibinde ihtilaf yoktur. Liann el hayd <cred> hadasun <rabbit> yemne'u'n <tongue> nuf'a fi'l mescidi wa huwa kel cenabati. Furid katidin. Yok çünkü hayız eee mescitte kalmayın. Menlen bir pisliktir, hadestir sonradan gelen abdestsizlik halidir. Fa huwa kel cenabati cünüplük gibi diyor. Wa akadu minhu Hatta cünüplükten daha katıdır hükmü hayız kadında. Waqt qala'n-nebiyyu sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem: "Lâ uhillu'l-mescide li'l-hâidı ve lâ cünübi." Davud. Abu Davud rivayet ettiği hadiste diyor ki: "Resulullah'a istersen ben mescidi hayızlığa ve cünübe helal mı? Hayızlıya ve cünübe helal kılmadım. Hayizliye ve izâ sebtâ rahbertu رجعت الى بيتها eğer bu sabit olduysa diyor bu hüküm genelde mutlak olarak hayızlı ve cünüplü kişi mescitte duramazsa öyleyse diyor kadın diyor eee itikaftayken minbervel evladır çünkü orada oturacak kalacak e, belki şimdi hani kadınların bazı işte böyle özel hasta gün hastalık günlerinde hani temizliklerini sağlayacak belki teknolojik şeyler çok fazla arttı ama o dönemde belki böyle imkanlar yoktu. Kadının e, o hastalık kanının mescide bulaşması, mescidin necasete bulaşması gibi dürüm, durumlar söz konusu olacaktı. Bu yüzden e, Allah Resulü helal kılmadı, yasakladı. Tabi tamam, bu konuda uzun uzun ihilaflar var. Tamam diyorlar hayırlı bu konuda e, haram olmuş, mescidimizin Mescid cülüplüğünün niye haramlar? İşte hadisin zahiri var girmesi diye sunat diyor ben helak kılmadım. Bu konuda çok şiddetli ulemanın kitaplarında tartışmalar var. Bir bunlar getiriyor, bir bunlar bunlar, bunlar reddini veriyor, bunlar bunlara. O zaman bir mevzu olmuştu. bu mesele, yani e, derinleşmeye çalışmıştık, delilleri mukayese etmeye çalışmıştık. Yani Allah en doğrusunu bilen e, Asıl olan buradaki hadislerin bu hazırda okuduğumuz hadisme sakındırma olduğu, hani bundan kesin kat'i haramına çıkmayacağıdır. kadının bu belirtilen illetten dolayı durmasının iyi olmadığını, erkeğin ise cünüpken mescitte durabileceğini dair rivayetler var. Mesela Ebû Hureyre'nin Resulullah'la yolda karşılaşır ama biliyorsunuz Asabuş-Suffa'dan evlenme Mesud'un yanında. Asabuş-Suffa'lı da eşi Dolayısıyla bazen insan ihtilam olabilir. İtikafta kalıyorken öyle değil mi? O zaman da cünüp olur insan. Mescidde olacak o zaman. O o mescitte her adım o zaman haram mı olacak? uzun uzadıya ihtilaflar var. Allah en doğrusunu bilendir. Dolayısıyla kadın böyle bir durum başına gelirse zaten hayız günleme gelmesiyle beraber kadın itikafı otomatik olarak biter. Vakalu Zuhri ve Amr İbn Dinar ve Rabia ve Malik <Sessizlik> el-Şafi tercih ila menzilaha feiza وَجَبَ عَلَيْهَا الْفُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ Kadın diyor, hayır olduğu zaman, şimdi kadınların hastalık günleri farklıdır. Kiminin ta hasta olan bazılarının bir aya kadar süre, kimilerinin beş gündür, altı gündür. Ee, kadın mesela iltikafa girmiş, birinci gün e, akşamdan girmiş, öğlen vakti mesela hayır olmuş, hasta olmuş, sonra evine dönmüş, sonra evinde dört gün, beş gün kalmış, temizlenmiş mesela kadın, bitmiş hayır hastalığı. Ondan sonra itikaf devam ediyor. Malik radıyallahu anh, demişler ki hepsi Şafi'ye. Bu kadın temizlendikten sonra tekrar mescide geri dönelim demişler. Çünkü ağrıza ortadan kalktı. Ortadan kalkınca tekrar ameli tamamlaması gerekir demişler. Aişe tefâlet radıyallahu anhâ künnel mu'atafikâtu izâ hidna, emar rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'ikrâidihunne minel mescid. Biz diyor hayızla olurduk itikaftayken Rasulullah bize mescitten çıkmayı diyor Aleyhisselatu vesselam emreder hatta yakhurna takipimizlenene kadar ravahu Abu Hafs ibn Isneydi. Abu Hafs senediyle beraber bu rivayeti yapmış. Ve min fi mawdin la tahsulu Aynı şekilde fitne olursa düşünün ki bir kadın fitne olmuş Yani mescid çok o uygun bir ortam değil. Hayırdan çok hükmü olacak. Ne yapar diyor? Oradan ikame etmesi değil. Çıkması orada daha hayırdır diyor. Fasrün demiş gene bu batta. İbn-i Kudam el-Hambeli. Fe emmel istihâdetu. İstihâdaya gelince diyor. İstihâda nedir? Kadının hays kanı haricinde gelen bir hastalık kandır. Peygamber diyor o şeytanın diyor kadının damarına tekme atmasıdır diyor. İstihâda. Sahibi hadis de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, şeytanın kadının damağına tekme atmasıdır. Oradan hastalık kanı gelir. فَلَا تَمْنَعُوا اِتِكَافٍ itikâh, Bu, iltikaftan men etmez kadını. وَلَا تَوَافٍ tavaf, Tavaftan da men etmez. İstihadalı bir kadın tavaftan da men olmaz. Namazdan da men olmaz. Çünkü bu, hayır hükmünde değildir. Çünkü bu, hayır hükmünde değildir. Çünkü istihadalı kadın namazını falan bırakmaz. Bu tıpkı şeye benzer. Düşünün bir erkek, özellikle son dönemde yayılan hastalıklar var işte prostat, benzeri şeyler. Adam tuvaletini tutamıyor yaşlı biri mesela. Sürekli akıntı geliyor mesela. Bu adam istihadalık kadın hükmündedir, aynıdır. Çünkü hastalık aynı hastalık, benzeri bir hastalık. Biri kadına az biri erkeğe has. Buna engel olamadığı için insan her vakit için namaz abdesti alır ve namazını kılar İbadetini yapar. Tavafsa tavaf, namazsa namaz, itikafsa itikaf, her neyse yani bu ibadetten hepsini bu şekilde ifa eder. Fakat قالت عائشة إتكفت مع رسول الله min امرأة من أزواجه مُسْتحَادَتٌ. diyor ki Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve hanımlarından biri diyor hayız istihadalı iken itikafa girdi. fe kanat tara al humra ve safra ve sarılık görünüyordu. varur lam wadana at tas tahtaha ve Aخرcehu'l Bukhari, Buhari çıkarmış diyor ki e, kadınla hani böyle bu hastalık döneminde sarı ve kırmızı arası bir hastalık kanı gelir. Bu diyor kan diyor e, görülüyordu. Belki de diyor e, o eşi namaz kıldığı yerin altına bir şey koyuyordu ki o kan mescide şey olmasın diye. Dökülüp de mescidi pisletmesin diye. Ayşe Radiyallahu Anha söylüyor. Burada dikkat ederseniz bir edep de var. Adını zikretmiyor şey. Yani bazen Müslüman bazı olaylarda fıkıh olduğu için anlatmak zorundadır. Ama şahıs ismi zikretmek edepsizlik, terbiyesizliktir. Ama şahıs ismi zikretmeden, ahkamı anlatmak adına, şahısların isimlerini vermeden, kıssayı anlatmak ve o kıssadan çıkarılacak fıkıhları ortaya koymak edepli bir davranıştır inşallah. فَإِلَّمْ يُمْكِنْ سِيَانَتُهُ مِنْهَا خَرَجَتْ مِنَا الْمَسْجِدِ Eğer diyor kadının yani mescidi pisletmesinden emin olunmazsa diyor kadın mescitten çıkar. لِأَنَّهُ ve وَخُرُوجُ لَحِوْضِ الْمَسْجِدِ min نَجَسَتِهَا Çünkü bu özürdür. Kadın diyor mescidi bu necasetinden ne yapar? Korur. O necasetinden uzak tutar. وَمَنْ نَذَرَا اَنْ يَعْتَكْمَ afan bunun e, adakla alakalı. Şurası önemli. وَاِنْ اَحَبَّا İtikaf el-aşr fi'l-avâkib min Ramazan tatavven. İnsan bizim yaptığımız gibi bugün nafile olarak Ramazan'ın son on günü itikafa girmeyi adamış mesela. Ne zaman bu adam şeye başlar itikafa? Safih rivayetten ihdâhuma يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21. 21. gece güneş doğmadan önce girer demiş birinci rivayet. İmam Ahmed'den gelen Dima ru'yan Abi Said anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve كان kane ya'tikul ashra al-awsata min Ramadan hatta idha kana laylatu 21 21. gece gelince ohia laylatul latihruju fi sabihatiha min itikafina Sabahında itikaftan çıkacak şekilde itikafa girilmis Rasulullah sallallahu gene baska muttafequn olan bir hadisde ki men kana itekefe kim benimle itikaf ediyorsa fe ya'tikul ashra ve Son 10 günde itikafa girsin. Velienler ashle bir gayri ha'i adadul o 10 diyor gecelerin adedidir diyor. 10 gecelerin adedidir. Ferinna ha'i adadul muennefi. قال الله تعالى: "Ve Fecr suresinde söylüyor. 10 gece yemin olsun diyor. "Vel evvelul leli ashri leylati O 10 günün ilk günü 21. gecedir diyor. 21. gündür. "Ve ikincisi ise "yakhul ba'de salati's subhi" Biri güneşden önce derken diğeri sabah namazında girer diyor. Qala Ahmed ve habbu iley an yedkhla kabla'l leyle. Ahmet demiş ki bana sevimlidir ki geceden önce itikafa girmek. Walakin hadisi Aişe annennabiyissasen kan yusalli'l fecre thumma yadkhlu mutekeffehu. Ama Aişe'den hadis var demiş peygamber sabah namazını kılıp itikafa girerdi diye. Wa biha ve ve amra An Aisha anlatın Resul sallallahu aleyhi ve sellem ki eğer salı دخل mütekefu mütekenn عليه. Buhari'de şöyle anlat. sabah namazını kıldıktan sonra ne yapmış? E, şeye başlanmış, e, itikafına başlanmış. Tabi insan hani uzak bir mescide yol olup gelmeye sabahleyin güç yetiremiyordur mesela. O adam da halk geceden sabaha yakın bir vakitte gelir. Mescide girer 21. günde. Ve itikafın o günden itibaren başlar. 30. güne kadar, ta bayram gününe kadar devam eder. Gene sahih sünnette olduğu üzere e, bayram namazına kadar itikaftan çıkmaz. Bayram namazını kılar, kahvaltısını yapar. Ondan sonra kişi evine döner. Yani Resulullah böyle yapmıştır aleyhisselatu vesselam. Bayram gününe kadar beklemiştir. Bayram namazını kıldıktan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evine dönmüştür. Bu da sünnettir bilginiz inşallah. Allah'ın hamdolsun. Burada itikaf vaabını da bitti. İnşallah bundan sonraki derslerimizde zekat ve fıtır ahkamını anlatmaya gayret edeceğiz. Bu akhire davalenel hamdülillahi